Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Yurt Efem'in özel ve güzel dinleyicileri. Bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Bugün geçen haftadan kalan eee kavramımızı inşallah noktalamaya çalışacağız. Fısk, yani açıktan günah işleme, haramlara dalma kavramını işliyorduk. Geçen hafta e, fıskın ne demek olduğunu, fasıklıkla alakalı e, İslam ulemasının e, mümine yakışan bir tavır olmasa da sadece fıskından dolayı insanı tekfir etmedikleri ve fıskın temelde toplumu ifsad edecek boyuta ulaşmaması gereken şekilde Kur'an'ın e, çokça uyarılarda bulunduğunu, e, insanoğluna ait günah işlemenin tövbe ile, pişmanlıkla asli çizgiye insanı geri döndürmek, dolayısıyla fıskın devamlı bir özellik olarak insanın hayatında yer etmemesi gerektiğini ifade etmeye çalışmıştık. Geçen hafta ve daha önceki haftalarda olduğu gibi yine sizler adına stüdyodaki Günal Hocamız sorular soracak ve konunun daha açıklığa kavuşması için yardımcı olacak inşallah. Sözü ben sizler adına ona bırakıyorum. Başta ben de merhaba diyeyim hocalık vasfında kabul etmiyorum. <gülüyor> e, hocalık vasfımız olmazsa talebelik vasfımız olsun bir soru soralım inşallah dinleyicilerimiz adına. Gerçekten e, Kur'an'ı ve Kur'an'ın kavramlarını, sünneti, sünnetin kavramlarını... Bilmezsek iman ettiğimiz ve bu iman neticesinde de Rabbimizin rızasını kazanıp o güzel cennetine, cemaline kavuşmanın özlemini duyduğumuz dinimizi anlama ve yaşama konusunda sıkıntılar çekeceğimiz aşikardır. Bunlar hepsinin yerli yerinde yapılması neticesinde bir şeylerin olabileceğini bilincinde ve bu inançta olduğumuz için önce Kur'an kavramlarımızı arkasından da sünnet kavramlarımızı Biliyorsak tekrarlamak, bilmiyorsak öğrenmek sa bizler de çaba sarf ediyoruz. Bu minval üzere de sizlerle beraber bu sohbetleri devam ediyoruz. Ben hemen konularımıza, sorularımıza geçeyim. Haarım geçen hafta fısk konusunda devam ediyorduk. Bu konuyla ilgili sorumuz birincisi şöyle. Fısk'ın günah işlemek anlamına geldiğini biliyoruz. Bazı insanlar özgürlüğü özgürlüğe çok önem, özgürlüğü çok önemsiyorlar. Ve tanımını da insanın her istediği şey yapabilmesi olarak yapıyorlar. Bunlara göre haram yani Allah'ın yasakları insanın özgürlüğünü kısıtlıyor. Bu kodunda neler söyleyebiliriz evet. diye bir sorumuz, birinci sorumuz böyle olsun. Buyurun. Evet, özgürlüğün tanımı e, evvela değerlendirilmeli. İnsan olarak... İnsani hürriyetlerden mi bahsedeceğiz toplum içerisinde yaşamaktan dolayı, insanın diğer hayvanlardan farklı manevi yönlerinden dolayı ahlak, iffet, namus, haya, vicdan, karşılıklı yardımlaşmak, iyilik ve benzeri özellikleri tümüyle yok sayarak bir hayvanın herhangi bir eylemini ortaya koyması gibi mi düşüneceğiz? Önce o konunun açığa çıkmasını değerlendirmek lazım ama bu da herhalde uzun bir vakit alır. Ben çok özet olarak söyleyeyim. Hayvanların bile aslında Allah'ın çizdiği, kendilerine verdiği bir alanın dışına çıkmadıkları, söz gelimi arının ben bal yapmayacağım, ineğin ben süt vermeyeceğim ya da etimi insanlara yedirmeyeceğim diye kendi yapısına, hasredilen özellikleri özelliklere isyan etmediğini görüyoruz güneşin ben bugün doğmayacağım artık e, bugün grev yapıyorum canım yeter istemiyor artık. Yeter, yeter artık art. bu kadar özgürlüğümü e, kullanacağım ve bugün insanlara ışık ve ısı yaymayacağım demediğini dolayısıyla yaratıcının kendisine biçtiği misyonu e, tüm gücüyle ortaya koyduğunu e, görüyoruz Kur'an o yüzden bütün yaratıklara Müslüman ismi verir Allah'a teslim olan Allah'a kulluk yapan, Allah'ı zikreden, Allah'ı tesbih eden varlıklar olarak ifade eder. Hiçbir şey yoktur ki, Allah'ı tesbih etmesin, zikretmesin, Allah'a teslim olmasın, Allah'a itaatkar bir kul olmasın, bu mümkün değil. Ancak insan Allah'ın verdiği iradeyi kötüye kullanarak, imtihan gereği, özgürlüğü hayvani boyuttan da aşağıya indirirse, imtihanı kaybeder. İşte o zaman bu insanın Cehenneme gitme özgürlüğü gündeme gelir. Ama dünyada bile hiçbir devletin adına demokratik deyin, başka bir ad verin hiç önemli değil. Hiçbir devletin vatandaşına bu anlamda sınırsız bir özgürlük vermeyi e, düşünmediğini, böyle bir devletin uygulama açısından hiçbir zaman olmadığını değerlendirmek zorundayız. Yani her devlet kendisine... E, uyan vatandaşlara pek bir ödül vermez iken, bir sürü kurallar, kanunlar, yasalar koyar ve şunu yapamazsın, bunu edemezsin, şu şekilde giremezsin, şu kıyafeti yaşayam, takamazsın e, gibi insanın normal kişisel hürriyetlerine bile sınırlamalar getirir. Bunun ne kadarı doğaldır, ne kadarı anormaldir, o ayrı tartışılır. Ama insanın yani hayvandan daha aşağı bir mertebeye inip her istediğini karşısındakiler e, nasıl tepki gösterecek olursa olsun yapacağım demesi e, insani özelliklerle bağdaşmaz. bağdaşmaz. Yani hayvan gibi ben istediğim yere pisleyeceğim, istediğim yerde de anıracağım. Affedersiniz. Bu insan için düşünülmemesi gereken çok ciddi bir problem. O yüzden Kur'an böylesine anormalleşen, Kişiye hayvanlardan daha daha aşağı diyor esfeli safilin diyor. Ee, biz Allah'ın yasaklarını, haramlarını özgürlük açısından değerlendirdiğimizde Allah'ın her türlü ölçüsünün emir ve yasaklarının bize en güzel bir hürriyet verdiğini düşünmemiz gerekir. Ee, söz gelimi çocuğumuz henüz çocuk olduğu için aklı ermediği için. Ee, kış günü yanan bir sobaya elini uzatmış olsa anne baba olarak ya çocuk özgür yetişsin karışmayalım müdahale etmeyelim diyebilirler mi? İşte balkondan ağmış olsa çocuk ya da pencereden dışarıya doğru yarı beline kadar sarkmış olsa çocuğun özgürlüğüdür canım kısıtlamayalım. Bırak düşerse düşsün yanarsa yansın eline bıçak aldıysa istediğini yerini kessin özgür bırakalım çocuğu diyebilir miyiz? Bunu diyen bir anne baba çocuğunu sevmiş olabilir mi? Merhametli olabilir mi? Allah bir anne babadan çok daha fazla merhametli o yüzden bizim elimizin ateşte yanmamasını istiyor bizim özgürlüğümüze müdahale ediyor der bazıları ama onlar özgürlük derken aslında hevayı heveslerine şeytana nefislerine köle oluyorlar özgürlüğü tümüyle ayaklarının altına alıyorlar kendi nefsinin kötü arzularının elinde oyuncak olan bir kimsenin bu oyuncaklığından, bu esaretinden kurtulmanın adı özgürlük, hürriyet değildir de nedir aslında? Ya da bugünün hayvani bir özgürlük isteyen kişileri değerlendirdiğimizde bunların insan olmaktan çıkma çalışan, hiçbir kural tanımayan, dolayısıyla hürriyetini nefsinin şeytanın eline teslim etmiş olan bayağı bir köle, Olmadığını nasıl değerlendireceğiz? Allah aşkına Allah yarat yarattığı şu kadar nimetler içerisinde kaç tane yasak koymuş? Yeme içme konusundaki yasakları saymış olsak kaç tane çıkar? Giyinme konusundaki yasakları saymış olsak, davranış konusunda yasakları saymış olsak. Bunun dışında ama insana öylesine büyük bir helal dairesi koymuş ki insan olana bu helal yetip artıyor. Yani karşı cinsle ilgili yasaklarınızı siz e, çok aza indirmeniz gerekiyor. Eşinizle hemen hemen bir iki tane çok özel bir yasak haricinde her türlü serbestiyetiniz var. yiyecekten içinde bir iki tane yiyecek içeceğin çıkarttığınızda binlerce yiyecek içeceğin helal olduğunu düşünürsünüz. E, efendim Allah dileseydi bu haramları da kaldırmış kaldıramaz mıydı? Haşa, Allah dileseydi seni hayvan da yapardı. Evet. İyi de insanda olmazdın, akıllı da olmazdın. Olmazdın. O, o istediğin uzuvlardan zevk almayacak organlarında olmayabilirdi. Evet. Dileseydi tabii. Evet. O yüzden çocuğun elini sobaya, ateşe atmayı, atma isteğini özgürlük olarak mı değerlendireceğiz yoksa onun hata ettiğini, yeterince aklını kullanamadığı için terbiyeye müsait olduğunu ve ona Sevgiden dolayı, merhametten dolayı bazı yasaklar getirilmesi gerektiğini mi hesaba katacağız? Evvela soruya bu şekilde e, açıklık getirmek, cevaba bu gözle bakmak e, gerekiyor. E, Allah e, her insandan, e, her şeyden daha merhametli. O ilk vasıf olarak bize azabını anlatmıyor, cehennemini anlatmıyor. Rahman ve Rahim olduğunu ifade ediyor. Kur'an'a ilk baktığımızda Allah'ın bu sıfatlarını görüyoruz. Merhametine şahit oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisiyle de ilgilendirerek Allah'ın merhametini ve kendisinin bir rasul olarak Allah'tan getirdiği vahyin ortaya koyduğu merhameti şöyle bir örnekle ifade ediyor. Diyor ki benim de sizin aranızdaki durum bir ateş yakıp da o ateşin etrafına böceklerin, pervanelerin, ateş böceklerinin gelip, o ateşte yanmak istemesi karşısında, eliyle o böcekleri ateşe düşmesinler diye uzaklaştıran kimseye benziyor. Nasıl ateş yakan insan merhametinden dolayı, e, o ateş böcekleri ateşin üzerine düşmesin, yanmasın diye, böyle eliyle koluyla gidin derse, ben de, eee, Özgürlüğü yanlış anlayan, insani ve İslami hürriyeti, e, e, huzuru öğrenmek istemeyen, fıtratı bozulmuş insanların cehenneme gitmemesi için merhabetimden dolayı ateşten uzaklaşın diye ellerimle böyle sanki trafik polisi, e, parantez içinde ben söylüyorum, e, işlevi görüyor. Niye? Aman bunlar ateşe girmesinlerdi. Mümkün ateş böceğinin niyeti kötü olmayabilir. Ama o anlamış olsa o ateş dansı gibi e, ateşin etrafındaki dönmesinin sonunda iş nereye varacak herhalde yapmaz. Dolayısıyla biz hayvanlara karşı bile bir merhamet beslerken bir böceğin bile ateşte yanmasına rıza göstermezken kendimizin veya kendimiz gibi insanların cehennem ateşinde ve dünyadaki e, bir sürü fitne ateşinde, Günah ateşinde, huzursuzluk ateşinde yanmasına hiç gönlümüz razı olur mu? Bunun adına biz e, nasıl özgürlüğün frenlenmesi deriz? Buna insan olmak denir, buna adam olmak denilir. Buna e, dünyaya huzur vermek denilir, ahiretini güzelleştirmek denilir. Yani hangi günahı değerlendirirsek değerlendirelim, bunun hem kendimize hem topluma bir sürü zararları var. Bir içki içmeyi düşünün, bir adam öldürmeyi düşünün. Din neyi yasaklamış? Bunun gibi problemleri yasaklamış. İçki içince adam ya sana ne diyor? Ben kendime zarar veriyorum. Sana ne değil arkadaş? Ben seni sevmek zorundayım. E, seni kurtarmak zorundayım. Itfaiyeciye sana ne denmez? Yanan bir ateşi gördüğü zaman itfaiyeci söndürecek. Müslüman da öyle. O yüzden emri bil maruf nehyanil münker yapacak, anlatacak, konuşacak, trafik polisi gibi dur diyecek, ateşleri söndürmek için gayret edecek. Efendim benim yanma özgürlüğüm yok mu? Yani bunu diyen insan evvela insanlık yönüyle neler kaybetmiş, fıtratını nasıl ayaklar altına almıştır onu bir düşünsün. Evet, bir karşımızdaki insan yanma özgürlüğünü kendinde görüyorsa bile ben... ...onun yanma özgürlüğüne sahip olmadığını düşüneceğim. Ne gibi? Hani yer yer televizyonlarda veya gazetelerde insanlar şahit oluyor. Adam intihar edeceğim diyor. Ya bırakın, niye toplandınız, itfaiye çağrılıyor, polisler geliyor, yardım ediyor. Köprüden atlayacakmış adam, atlasın, özgür. Yani niye siz ona intihar etme özgürlüğü vermiyorsunuz? Onu kurtarmaya çalışıyorsunuz? İslam... ...böyle basit, sadece dünya hayatının tehlikesinden dolayı kurtarmaktan öte, elbette bunu da öne çıkartır ama... ...esas büyük tehlikeden, esas ahiretin mahvolmasından, ebedi ateşlere düşmekten, dünyasını da mahvetmekten, ahiretini de mahvetmekten insanları korumaya çalışıyor. Ve insanlar da kalkıyor, işte itfaiye eline kızdıkları gibi... E, cehennem ateşini söndürmeye çalışan ya da oraya git, gitmeyin diye uyaran insanlara kızıyorlar. İşte Allah bizi sevdiğinden dolayı demek ki e, bazı yollara girmemizi istemiyor. Bazı hareketlere müsaade etmiyor. Böylece e, şöyle de tabi misal verilebilir. Bir insanın arabası var freni yok. Freni evet. patlayınca hemen telaşa kapılıyor. Bunu nasıl durduracağım? Evet. E durdurursun bir yere vurursun durdurursun elbette. Ama ne yapatlar? Ne yapatlar? Nasıl evet. olur? Sen içimden nasıl çıkarsın? Arabanın ne halde? Elinde kalır. Onun hesabını yapamadığı için sonucunu bilemediği için elbette ki... bir anda böyle panikliyor, tedirginleşiyor vesaire. Veya karşısından gelen bir insanın anormal bir şekilde geldiğini görünce kaçacak yer arıyor. Bu bana çarpacak işte zarar verecek gibi. Tabi bunları çoğaltmak. Mümkün. Yani, yani senin anlattığın şey misalde araba için fren neyse ne kadar önemliyse ne kadar ihtiyaçsa insanlar için haramlar da yani ee, burada frene basmam lazım burada durmam lazım burada sınırı aşmamam lazım diye Allah'ın hududu da ölçüsü de o kadar önemli. Yani devletler kendi aralarında başka ülkelere geçilmesin diye sınırlar koymuşlar tel örgüler çevirmişler Allah'ın bir hududu var. E, ...yasakları işte o hududu aşmaktır. O hududu aşanların kendisine zararı var, topluma zararı var. O yüzden Allah da merhametinden dolayı kulunun zarara girmesini istemediği için yasakları koymuş. Evet. Evet ikinci soru bu şöyle. Bu devirde haramlardan kaçmak, günahlardan sakınmak mümkün değil. Haram helal hükümleri eskidendi diyenler çıkıyor... Bu anlayış hakkında neler söylemek lazım veya bu anlayışın bir getirdiği de eğer Müslümansa insanı imani bakımdan ne getirir evet. ne götürür, orası da buna Doğru. dahil edilmesi lazım. Dolayısıyla e, son vurgunuz da önemli, evvela isterseniz oradan giriş yapayım. E, bir kimse, yahu şunu yapsan haram, bunu etsen e, günah, e, işte nasıl zengin olacağız... E, banka faiz olmadan işte nasıl sokağa çıkacağız haramlar günahlar bir sürü kadın kıyafeti vesaire e, konusunda ne yapacağız e, dolayısıyla bu devlette bu ortamda bu dönemde bu işte 21. asırda e, İslam yaşanmaz e, o eskilerde kaldığı gibi ifade aslında bilinçli olarak söylendiyse kişiyi iman dairesinden çıkartır haşa Allah'ın bir İnsanlara zulmettiği, kaldıramayacağı yükü yüklediği gibi, e, yapılamayacak, yaşanamayacak zorlukta emirleri olduğunu hesaba katarız. Kişinin kaldırabileceği söz gelimi e, en fazla 50-60 kiloluk yükse, adama 500 kiloluk yük e, sırtına yüklemek nasıl bir zulümse, bugünün insanı işte ben bu haramlarla baş edemem, yaşayamam, mümkün değil deyip Allah'ın koyduğu haramları bu devirde uygulanamayacak kabul ediyorsa, haşa Allah'a zulüm isnat ediyor demektir. Direkt söylemese de konu buraya varır. Ee, dolayısıyla Allah'ın haşa e, böylesine e, insana kaldıramayacağı yükler yüklemesi, yapamayacağı işler istemesi yönüyle e, kendisine merhamet etmediği anlayışına varır. Eğer şeytanın işte Adem aleyhisselamla Olayın daraf da, suresinde anlatıldığı üzere, suçu bir başkasına atarak, evet, oradan sıyrılıp Allah Azze ve adaletsizlikle haksızlık yaptığına dair götürür. Evet. İşte ona yasak koymuşum, buna engel koymuşun Biz bu şeyde nasıl yaşayacağız da getirirse meseleyi diyoruz. Evet. Bu bir iman konusunda evet. büyük bir Dikkat çekilmesi gereken kocaman bir kırmızı ışık, kırmızı evet. bir lafha. Bu, bu sözler çok dikkat edilmesi lazım. Öyle ki tabii ki e, yani bu sözü bir Müslümanın bilinçli olarak söylemesini insanın aklı hafsalası almıyor. Mümkün değil. Belki e, cahillikle, belki e, düşünemediği için, akledemediği için e, vurgulayamaz. Yani e, Allah'ın dini aslında o kadar kolaydır ki. Cehenneme gitmek aslında çok zor, Fıtrata aykırı. İnsanın doğallığı nasıl sağlıklı olmak ise, mikroplar dışarıdan bünyeye giren, insanın farklı yerlerden gelen etkilerle hastalık arızi bir şey ise, iman da öyledir, fıtrat öyledir. Yeryüzündeki bütün yaratıklar gibi, insanın sırat-ı müstakimde olması, fıtri, daha doğuştan getirdiği, doğallıktır, normalliktir, sıhattir, e, kolaylıktır. O yüzden Allah kolaylığı diler, zorluğu dilemez. E, Kur'an'da bu ayet birkaç yerde tekrar edilir. Vallaah yürüydi bükümlü usur, vela yürüydi bükümlü usur. Allah sizden zorluğu istemez, sizde kolaylıkları ister. E, yani dinin e, yaşanmasının çok zor olmadığını biliyoruz. Bir gece hayatını düşünün. Bir, ne için? Haram helal dinlemeyen insanlar açısından. Gecenin falan saatlerine kadar uykusuz kalacaksınız. Bir sürü zor, zor zahmet kazandığınız parayı lüzumsuz şeylere harcayacaksınız. Ee, erkek veya karşısındaki bayanlar için düşünün. Ahlakın, iffetin, vicdanın el vermediği anormal özellikleri insan olduğunu halde, içiniz el vermediği halde e, sahte bir zevk adına uygulamaya çalışacaksınız. Evdeki çoluğunuza, çocuğunuza zulmedeceksiniz. İnsanlar fakirken onların durumunu düşünmeyeceksiniz. Uykunuzdan fedakarlık yapacaksınız. Sağlığınızdan fedakarlık yapacaksınız. İşinizden, paranızdan fedakarlık yapacaksınız. Ve bir gece hayatı yaşamak için, bir içki içmek için, bir kumar oynamak için ne kadar zorluklara, anormalliklere gireceğiz. Aynen bir hasta insanın ee, i̇çindeki zahmetler, sıkıntılar, rahatsızlıklar içine giren yabancı bir mikroptan dolayı nasıl zorluklar var ise aslında mümin içinde haramlar e, manevi olarak gönlüne atılmış birer mikrop, birer pislik. Ve insanın vicdanı, fıtratı, dini, e, yapısı, yaratılışı o kadar rahatsızlık duyuyor ama zikirden, ama Kur'an'dan, ama ibadetten, ama hayırdan, ama güzelliklerden, ama Allah'ın salih bir kulu olmaktan insanın hiç rahatsızlık duyduğu yok. Tam tersine insanın yüzüne bir tebessüm geliyor, gönlü huzura kavuşuyor, etrafındaki insanlar ondan memnun oluyor, kendi yapısı e, yaratıldığı özellik üzere işlediği için tıkırında gidiyor. E, dolayısıyla e, din baştan aşağı hep ee, ...insanın yapısına, fıtratına uygundur. Çünkü yaratan hiç yarattığını bilmez mi diyor Cenabı Hak Kur'an'ında. Bizim nelerden e, zevk alacağımızı, nelerden e, huzur duyacağımızı Allah biliyor... ...ve o ölçüleri bize ne yapmış? E, emretmiş, tavsiye etmiş. E, nelerden de rahatsızlık duyacağımızı biliyor. İçki niye yasaklamış? Bizim zarar göreceğimizden dolayı yasaklamış. Zinayi fuhuşu niye yasaklamış? E toplum olarak ve insan olarak bu işle uğraşan ve bu işe e, şahit olan insanların tümü zarar göreceğinden dolayı yasaklamış. Hırsızlığı yasaklamış niye derseniz. Adam öldürmeyi niye yasaklamış? Bunları düşündüğümüzde aslında yasakların çok çirkin, çok kötü, çok zulüm olduğunu, e, hayrın güzelliği güzelliğinse e, Allah'ın... E, bizi merhametinden dolayı tavsiye ettiği hususlar olduğunu hesaba katmak lazım. Yine Allah bu devirde bunları niye yasaklamış derken, sanki haşa Allah'ın ilmi bu devre e, uzanmıyordu e, demek, e, sanki din geçmişteydi, eskideydi demek, e, Allah'ın belirli bir dönemde geçerli olacak hükümleri var idi, artık o devirlerden sonra, İslam'ın Allah'ın emirlerinin yaşanması mümkün değildir ee, ya da Allah bu dönemdeki e, konumları bilmiyordu e, gibi değerlendirilir. O yüzden Allah'ın ilmi tabi ki sonsuzdur ve e, İslam'ın bütün emirleri kıyamete kadar insanların yaşayabileceği kolaylıkta, esneklikte ve güzelliktedir. Dolayısıyla helal haram koyma e, yetkisi, mercii sadece Allah'tadır. Allah'a ait olan bu özelliği siz başkalarına veremezsiniz ya da Allah'tan soyutlamaya kalkamazsınız, itiraz edemezsiniz. Onun için Allah'ın koyduğu yasaklara en azından çirkin olarak, kötü olarak, yanlış olarak bakmak, eğer bu yasaklara uyamadıysak kendimizi temize çıkartmak için yasakların yanlışlığını vurgulamak yerine, o yasakları e, güzel bir yasak olarak değerlendirip Allah'ın ölçüsü e, yönüyle e, kendi hatalarımızı değerlendirmek lazım ki işte bu fısktan insanı uzaklaştırır. E, hatayı kabul, o hatadan vazgeçme olgunluğuna götürür. Kur'an-ı Kerim o yüzden e, en fazla önemli ibadet olarak tevhidden sonra namazı vurgular. Çünkü namaz öyle bir şey ki, İnsanı temizliyor, huzura kavuşturuyor, fıtratına yöneltiyor, Allah'la irtibatını sağlatıyor. Devamlı kul-rab ilişkisi içerisinde, sık sık bu randevu içerisindesiniz. O yüzden namaz kılan insan ya namazı bırakacaktır belirli bir zaman sonra ya da günahları, haramları bırakacaktır. Gerçekten namaz kılıyorsa, namazı ikame edilen bir namazsa, Fıskını, fücurunu, haramları, günahları terk edecektir. E, terk edemiyorsa namazı terk edecektir. Her ikisi de at başı gitsin mümkün değil. Yani hem insan aynı zamanda cennete gitsin, hem cehenneme gitsin, hem kuzeye hem güneye gitsin. Bu mümkün değil. E, o yüzden e, Kur'an e, ne diyor? E, Ankebut suresinde muhakkak kötülükten ve fuhşiyattan alıkor. E, ikame edilen namaz diyor. Ankebut Evet, işte bu ölçüye uymayanlar yarın ahirette ne diyecekler? Keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Biz kendi büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik ve onlar bizi sapıttılar. Ya Rabbi bize verdiğin azabın iki mislisini onlara ver. Ve onlara büyük bir lanetle lanetle diyecekler. Ahzab suresi 65-66. ayet. Sözümü toparlıyorum. Dolayısıyla bu devirde değil her devirde. Yaşanılacak nizamın en güzeli, en kolayı, en doğalı, en sağlıklısı, dünya içinde en güzeli, ahiret içinde en lüzumlu olanı Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Allah bizim için yasaklar koymuş, bizi sevdiği için, e, bizim zarar görmemizi istemediği için, dünya ve ahirette e, tehlikelerden bizi korumak için yardımcı olarak e, bazı haramlara e, ne yapmış, uyarmış, bazlarına tamamen yasak getirmiş. Evet. Böyle diyebilirsin. Ama tabii bunları aşabilecek bir güç de vermiş ki insanların cehenneme gitme e... şansını. <gülüyor> evet. Özgürlükse şey bilmeni... bu eğer. E, bu e, özgürlüğünü de elinden alınıyor. Açık açık da söyle. Evet. İsterdi bundan sonra cehenneme gitmek istemiyoruz, gitsin. Diyor. Ama Allah bundan razı olmuyor. Evet. İsterseniz reklam arası verip biraz dinlenebiliriz. Olabilir. Ama. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz Üçüncü sorumuza geldik Hocama yönelteyim soruyu ben Helal lokmanın önemi ve haram yemenin zararları konusunda Bu konuyu insanlara ne getirir ne götürür? yaşantılarına, geçimlerine evdeki huzurlarına dünyada ve ahirette belli zaten nelere getirip götüreceği de dünya bazından baktığımızda e, insanlara bu haram yemek onların hayatında nelere mal olabilir diye bir başlıkla başlasak aslında helal lokma tabiri bile e, toplumumuzda kullanılan bir deyim olmaktan çıkıyor yani yeni gençlerin e, helal lokma tabirini filan helal yemek gibi bir endişelerini, değerlendirme yaptıklarını pek görmüyoruz, duymuyoruz. Yani toplum o kadar şarampola doğru gidiyor ki, tabi bunun hedefi cennet midir, cehennem midir, dünyada felaket midir, helak mıdır, dehşetli bir kıyamet midir, onu Allah bilir ama herhalde toplumu gözleyen insanlar hayra doğru gidiş olmadığını, her geçen gün daha e, olumsuzlukların e, yayıldığını e, herhalde değerlendireceklerdir. İşte e, bu e, toplumun nabzını tutan özelliklerden bir tanesi de eskiden annelerimiz dedelerimiz nelerimiz ağızlarından boğazlarından haram lokma girmesin diye ne kadar endişe ederlerdi. Şimdi insanlarsa haram helal hiç önemli değil. Gelsin para olsun e, ne kadar ne kadar olursa. Yani paraya ihtiyacı olmayan... E, ...hiç kimse yok. Ama helalmış harammış... ...bunu düşünen insanlarımız... ...çok mu? Çok az. Bir kısmı haram olduğunu bile bile... ...bankayla işler yapıyor. Bile bile e, ticaretine... ...yalan karıştırıyor. E, karşısındaki insanı aldatıyor. Sözlerinde durmuyor. Borcuna sadık değil. Dolayısıyla haram yemiş ve... ...çoluğuna çocuğuna yedirmiş oluyor. Bir kısmı daha ileriye giderek... Ee, hırsızlık ile işte kapkaç ile e, hortumlama ile insanın kozeren bir diye evet. yeni deyimler hortumlama. Evet yani 30 sene <gülüyor> önce hortumlama dersek neyi anlardı insanlar ee, ve en küçük çaptan çapta bir vatandaş e, kıt kanaat geçinirdi ama şüpheli bir e, yiyecek maddesini bile evine almaz boğazına atmazdı. Bir, çocuklar bizim köylerde, hatırlıyorum çocukluğumuzdan, e, bizim bahçelerimizde olmayan bir meyve, evet. kendi bahçemizde olmayan bir meyveyi çocuğun yediğini görünce, kimin bahçesinden bunu koparttın diye evet. sorardı yani. Şimdi artık böyle bir e, sorguya ne babalar, anneler ne de evlatlar e, geliyor, e, sorumsuz, sorgusuz e, bir hayatın e, kapıları açılmış. Herkes helaldi haramdı hiç önemsemeden her şeyi midesine, gözüne ve vücuduna zarar verecek şekilde depoluyor. evet Gözler haramlara aşina, kulaklar haramlara aşina. Dolayısıyla ağız denilen delik de, mideye açılan kapı da haramlara aşina olmuş. Yani bütün organlarımız Allah'a ibadet üzere yaratılan ondan huzur ve zevk almak üzere ayarlanan organlarımız, e, gönül başta olmak, beyin başta olmak üzere hep haramlara doğru yönlendirilmiş. Bunda sistemin, eğitim sisteminin, e, medya organlarının, çevrenin, e, yaşanılan hayatın e, ve her şeyden önce de imanla alakalı meselelerin, ...önemli bir problem olduğunu... ...değerlendirmek gerekiyor. Efendim ne olacak... E, ...haram, helal... E, ...göz, vücut... E, ...haramla beslenirse... E, ...zihinler... ...haramla doldurulursa... ...ne olur? Ne olur? Ateş... ...odunu yiyince... ...odunun yapısı nasıl değişir? Odun odun olmaktan çıkar... ...kül dediğimiz... Fiziksel bir değişime de uğrar. Dolayısıyla ateş nasıl odunun yapısını, kimyasını, fizik, fizyolojisini değiştiriyor, farklı bir hale getiriyorsa. Haramlar gözle görülmese bile birer ateştirler. İmanı tutuşturan, manevi güzelliklerimizi mahveden, yakan yıkan tahrip eden birer ateştirler. Ve her haram insanın gönlünün yapısını, Düşünce yapısını, insanın karakterini, yani insan zihniyetini değiştirir. Söz gelimi, arabanın benzin deposuna biraz da su karıştırılırsa ne oluyor? Hayır suya da gerek yok, benzinset mazot karıştırır. Söz gelimi benzin yerine mazot. Mazot karıştır. Yani suya da ihtiyaç evet. yok, mazot karıştır. Yani biraz daha ucuz. Bir şey. Daha ucuz mazot. Yani yabancı terim. bir şey katıyorsunuz, karışık bir benzin kullanıyorsunuz. Ya da tümüyle değiştiriyorsunuz. İşte nasıl arabanın hareketlerini etkiliyorsa, araba rahat bir yolda gitmesi gerekirken, farklı şeyler bünyesine girdi diye nasıl e, işlevsiz hale geliyor ise insanın ibadetlerle, haramlardan kaçarak, helallara yaklaşarak, içine aldığı e, yakıt konumundaki insanın, e, helal olması gereken gıdaya haramlar karıştırdığınızda, aynen o tökezleyen araba gibi, öksüren tıksıran araba gibi, sizi yolda bırakan araba gibi, ahiret yolunuzda yolda bırakıyor, o yiyecekler aynen bir arabadaki benzinin karışık olmasından, dolayı e, problemler belki daha bir fazla olarak insanı etkiliyor. Artık insanın anlayışı değişiyor. Kur'an'ın kör, sağır, akılsız dediği yapıya gidiyor insan. Neden dolayı? Haram helal dinlemediği için her türlü e, isyan olacak davranışlara ve bu arada da mideye girenlere e, ölçü getiremediği için bir e, gümrüksüz, gümrüğü delen, kaçak malın içeriye sızması gibi e, Allah'ın koyduğu yasaklara riayet etmeden ...gümrüksüz olarak içeriye giren hususlar da insanın yapısını böylesine değiştiriyor. Buhari ve e, Neseyi'nin rivayet ettiği bir hadis malini vereyim bu konuda. Öyle bir deve, devir, öyle bir zaman gelecek ki... ...insanoğlu aldığı şeyin helaldan mı, haramdan mı olduğunu hiç önemsemeyecek, aldırış etmeyecek. Böylelerinin hiçbir duası kabul edilmez diyor. Allah Resulü bir hadis-i şerifinde. Yine bu hadisi açıklayacak şekilde Müslim'in ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri bir başka hadis-i şerifte şöyle. Bir kimse ellerini semaya kaldırarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Kendisi haramla beslenmiş. Böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilsin diyor Allah Resulü. Dolayısıyla siz girenlere dikkat etmediğinizde çıkanların da güzel olmayacağını değerlendirmek zorundasınız. Bünyenize neler aldıysanız, bünyenizden de otur şeyler çıkacaktır. İçinize güzel şeyler almadıysanız, helal, tayyip olan hususlara, önce gönlünüz, sonra beyniniz, sonra bütün mideniz başta olmak üzere organlarınıza, e, fıtratınızın dışında çirkin şeyler aldıysanız, sizden çıkan şeyler de, dua olarak, ibadet olarak, hayır olarak, hasanat olarak, Güzel şeyler çıkmayacak. Mümkün ki elinizden e, zararlar çıkacak, şerler çıkacak. Gözünüzden e, hayırlı şualar, ışınlar e, yaymayacaksınız etrafınıza. Yani olumlu sinyaller vermeyeceksiniz. İnsanlar sizden memnun olmayacak. İnsanlar belki sizden rahatsızlık duyacak. Bundan da önce melekler sizden kaçacak. Kimyanız bozulmuş, kokunuz değişmiş. E, Allah'ın yarattığı asli yapı, ...üzerinde bulunmuyorsunuz. Ee, eskiler, şey, şeytan daha yakın olacak. Evet. Şeytan elbette ki buna daha yakın olacak. Seviyor çünkü onu. Evet. O yüzden... ...her şeye dikkat etmek... ...her attığımız adıma... ...her söylediğimiz söze... ...her vücudumuzdan dışarıya... ...bizim vasılamızla çıkan... ...ve yine vücudumuzdan içeriye girecek... ...her şeye... Ee, ...Allah'ın nuruyla bakmak... Ee, helal haram hudutlarına cayet etmek, dünyamızda da yapımızı bozmamak, ahiretimizde de güzelliklere layık olmak için olmazsa olmazdır. Kaldı ki mide başta olmak üzere bütün organlarımız bizim kendimizin mülkü değildir. Allah'ın bir emanetidir. Hiçbir kimse e, benim vücut benim değil mi? Kim ne karışır? İstediğime veririm, istediğime satarım, istediğime yatarım ...mide hakkına sahip değil. Mide benim değil mi? İstediğimi doldururum. Para benim değil mi? İstediğim gibi alırım, istediğim gibi yerim. Hayır efendim. Hiçbir şey senin değil, benim değil. Mülk Allah'ın. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Gözümü, kulağımı, elimi, ayağımı, midemi ben bakkaldan satın almadım. Babam, anam da bana hediye etmedi. Allah ihsan etti. Allah beni sakat yaratabilirdi. Midesi olmayan, gözü görmeyen, gönlü işlemeyen e, ya da böyle bir özellikte bulunmayan bir kaya, bir taş, bir odun, bir böcek, bir dört ayaklı hayvan olarak yaratabilirdi beni. Allah bu kadar nimeti ihsan etmiş. İsyan edelim diye mi? Bunca nimet niye verilmiş acaba? Kötüye kullanalım diye mi? Benim dediğimiz şeyler aslında Allah'ın emanetlerinden başka hiçbir şey değil. Midenin hakkı var, gözün hakkı var, kulağın hakkı var. Onlara evvela Cenabı Hakk'ı hak olarak e, vermek, onun gösterdiği yolda onlara kulluk yaptırmak, yani haramlardan kaçırttırmak, helallara koşturmak zorundayız. Öyle olmazsa, öyle olmazsa yarın midemiz konuşacak, elimiz ayağımız konuşacak, gözümüz kulağımız diyecek, e, ben şu günahları işledim. Şu kadar haram yedim, şu kadar kul hakkına tecavüz ettim, Allah'ın hududuna riayet etmedim. Yani dil konuşamayacak ama elimiz, ayağımız, midemiz, gözümüz, kulağımız dillenecek ve işlediklerini bir bir dökecekler. Tabi kendileri de yanacaklar, biz dediğimiz, kendimiz dediğimiz şey aslında biz neyiz, kendimiz ne? ...onun üzerinde bile evet. düşünsek... ...Rabb'ımızı herhalde... E, ...her şeyden önce hatırlarız... Evet. ...işte onlar da mahvolacak o zaman... ...şimdi buna paralel olarak da... ...bir sorumuz daha geliyor... ...süremiz de azaldı... ...onla beraber bitirebiliriz... Ee, ...şöyle bir şey... ...son zamanlarda değil epey zamandan beridir... ...söyleniyor... ...İslama hizmet için bazı haramları işlemek... ...zorunda kaldıklarını... ...söylüyor insanlar... Ya ne yapalım işte şunları şunları yapıyoruz ama biliyoruz onun günah olduğunu, fısk olduğunu haram olduğunu ama bunun bu tarafı da var böyle yaparken birazcık da İslam'a hizmet ediyoruz yönü de var. Bu konuda nasıl bir açılım getirebiliriz? Aslında bu şeytanın oyunlarından başka bir şey değil. Kur'an-ı Kerim şeytanın ağzından şeytanın e, ne türlü insanlara e, vesvese vereceğini, e, nasıl yaklaşacağını e, ...özet olarak vurguluyor. Şeytan söz gelimi sağdan da yaklaşabiliyor. Şeytan yine Kur'an'ın ifadesiyle... ...Allah adını anarak... ...insanı Allah'tan uzaklaştırabiliyor. Evet. Yemin ederek Allah'tan uzaklaştırabiliyor. Sadece S yemin <gülüyor> ederek değil. وَلَا يَهُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ diyor. <gülüyor> Allah adını anarak... ...Allah'la varur olan şeytan sizi aldatmasın. Yani bazen şeytan... ...sevap diye hayır diye, güzellik diye, din diye, hizmet diye bazı haramları işlettirir. Çünkü e, kötülük, e, kötülük hiçbir zaman e, kendi adına işlenmez. Yani ben kötülük yaptım demez insan. E, onu yaparken kendine ait bazı faydalar olduğunu düşünür. Yani her kötü, her şer biraz iyilik ve hayır maskesi takar. Şeytan da e, insana şerleri, günahları, haramları, e, iyilik adına, güzellik adına, sevap adına bazen yaptırır. Söz gelimi zenginler günah işliyorlar. Sebep İslam'a hizmet edecekler. Önemli bir kesiminden bahsediyorum. E, şuurlu Müslümanları kastetmiyorum. Yani günahı ha batmış, yer yer bankayla iş yapan e, nice haramları e, normal e, şekilde işleyen, artık vicdanı da sızlamayan nice zenginlerimiz var. Bunların kimine sorduğunuzda ya diyor işte ben zengin olayım ya da Müslümanlar zengin olmalı. Ee işte İslam'a hizmet edilmeli. O yüzden de bazı günahlar e, artık ne yapalım? Mecburen olacak çünkü zengin olmanın başka yolu yok. Efendim kızcağız sözgelim üniversitede okuyor. E, başını açmadan e, okutturmuyorlarmış. E, ondan sonra bunu bir günah olarak, bir vebal olarak değerlendirmiyor. Hatta sevap olarak düşünüyor. Diyor ki ben davama hizmet edeceğim. Dolayısıyla ya bir fahişe kadın... E, yaptığı bu çirkin eylemle nasıl dine hizmet edebilir? Bir kimse faizle nasıl İslam'a hizmet edebilir? Allah'ın yasakladığı bir durumla nasıl Allah'a yaklaşabilir, Allah'a ibadet edebilir? Ölçüleri önce değiştirmiş oluyoruz böyle. Yani Allah'ın koyduğu ölçüleri haramları helal, hatta sevap, faziletli, başka bir şey için yapılırsa diye e, Rab e, olan yasak ve emir verme, hakkına sahip olan Cenab-ı Hakk'ın, önce haramlarını bir teraziye tartıyoruz. Aslında bu haram değil canım. Ya da şu niyetle yapılırsa haram olmaz diye, haşa Allah'a din öğretmeye kalkıyoruz. Evet, Allah'a din öğretmeye kalkmak, Hucurat Suresinin 16. ayetinde Cenab-ı Hak de ki, kul etuallimune allaha biddinüküm. De ki onlara sor, Allah'a dinlerini mi öğretiyorlar? Allah'ın haramları, helalları, farzları, yasakları var. Ee, onlar, ee, yok bu böyle olmamalı, şöyle olmalı, aslında bu haram şöyle bir niyetle yapılırsa diye, haşa Allah'a din öğretmeye kalkan bir zihniyeti Kur'an bu şekilde eleştiriyor. Haram hiçbir zaman, hiçbir şartta e, ne olmaz? Bir niyetten dolayı, şu kasıt e, olduğundan dolayı helallaşmaz. Haramların helallaşması Allah'ın sadece takdiri için zaruret dediğimiz, Ölüm noktasında ancak mümkündür. O da Kur'an zaten onun haram olmaktan çıktığını söyler. Yani Allah koymuş bu ölçüyü. Siz e, işte çok meşhur bir örnekle e, herkesin verdiği örnekle ifade edilmek gerekirse. E, bir yerde aç ve susuz kaldınız. İçkiden başka içecek hiçbir sıvı yok. Ve o iç, içkiyi içmezseniz artık öleceksiniz. Başka bir imkan yok. Yani günlerce susuzluk sizi ölüme yaklaştırdı. Ya o içkiyi içeceksiniz ya da ölme, ölmüş olacaksınız. Yani intihar etmiş olacaksınız. İşte o zaman içkinin ölmeyecek miktarda sadece o anda içilmesi haramlıktan çıkmıştır. Yani bu hayati bir meseledir. Böyle hayati bir mesele olmaksızın hiçbir konuda haramlar ne yapmaz? Helallaşmaz. Kim Allah'ın koyduğu haram ve helallara itaat ederse cennete gidecektir. Kim de Allah'a isyan ederse yani haramlarını önemsemez, bu hududa riayet etmezse, Allah onu cehenneme götürecek. Nisa suresi 13 ve 14. ayetler çok nettir bu konuda. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başından geçen bir olay var. Müslümanların çoğu bu olayı bilir. allah Teala, belki insanlar içinde en fazla sevdiği zat olan Allah Resulü'nün ee, bu konudaki İslam'a hizmet niyeti taşıyan ama çok küçücük bir e, zellesini Kur'an'da hepimize deşifre ediyor. O hataya bizim ulaşmamamız, o hatayı e, benzer şekilde yapmamamız için uyarıyor ve Allah Resulü'nün e, bu konudaki niyeti ne kadar sağlam olursa olsun eleştiriyor. Abese suresinin üzül sebebinden bahsediyorum. Abese vetevella, yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Encaa ama bir ama geldiğinden dolayı diye başlayan ayetleri hatırlarız. Malum e, bu olayın nüzul sebebi bütün müfessirlerin ittifakına göre e, kısaca şöyle olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'ı anlatıyor. Kimler vardır, kimler yoktur ki? Ebu Cehiller, Ebu Süfyanlar. Ebu Leheb'ler, Elet bin, bin yani gelmişler peygamberle bir randevu gereği uzun uzun konuşacaklar. Peygamberimiz de güzel bir fırsat bulmuş. Bunlar Müslüman olursa Mekke Müslüman olacak. Dolayısıyla ne kadar büyük hizmet edilmiş olacak Allah'ın dinine. Kur'an'da ters değil. Yani değil, onların, onların ileri gelenlerini önce ileri gelenlere yapılır ya. Yapıyor. Davete daha so davete tebliğ Peygamberdan sonraki kavimlerin başlarındaki ülkelerin başlarındaki insanlara mektupları gönderiyor. <gülüyor> Orada da böyle bir fırsat doğmuş. Evet. E, niyet de güzel, evet. ölçü de güzel. Her şey yerli yerinde. Ve Peygamber e, işte böylesine çok güzel bir e, fırsat yakalamış, çok güzel bir niyetle insanları neredeyse Müslüman Yapacak Böyle bir imkanla karşı karşıya. Orada olacak bu ya, gözleri görmeyen Abdullah i̇bn Ümmü Mektum gelir, peygamberin bulunduğu ve diğer misafirlerin bulunduğu yere selam verir ve din hakkında bazı sorular soracaktır. Peygamberin yanına oturur. Peygamberimiz de ne yapar? Yüzünü ekşitir, kafasını çevirir. Kime karşı? Ama bir sahabeye karşı. Peki ama bundan etkilenir mi? Gözü görmüyor ki. İlk görmediği için etkilenmez. Belki görseydi o manzara karşısında orada gelmeyebilirdi Evet de. gelmeyebilirdi veya peygamberin rahatsızlığını hisseder ona göre durumu farklı değerlendirirdi. Yüzünü ekşitmiş Kur'an'ın ifadesine göre ve yüzünü çevirmiş. Kime karşı? Bir Müslüman ama'ya karşı. Niyeti tümüyle İslam'a hizmet. Yaptığı da çok küçük bir e, hata diyemeyiz. Tercih, kadar? yani bir şey evet. tercihi. Ama Allah hemen ayetini indiriyor. Peygamberin niyeti ne kadar güzel, uyguladığı iş ne kadar doğru olursa olsun, değil mi ki bir Müslümandan rahatsızlık duydu, kafirleri Müslümana tercih eder gibi bir pozisyon oldu, zahiren, şekil olarak, ama görmüyorsa bile Rabbimiz görüyor bunu. Ve hemen peygamberi uyardı. Peygamberi uyarma aslında bizim uyarılmamızdır. Bırakın İslam'ı, Müslüman bir kimseyi hafifçik, çok hafif incitecek, rahatsız edecek bir durum ile kafirlere iyi niyetle, dava için, hizmet için, bir şeyler ortaya koymuş olsak bile Allah bundan razı olmuyor. Hele Allah'ın yasakladığını çiğneyeceksiniz, önemsemeyeceksiniz, İslam'a ters bir şey yapacaksınız ve bunun adına da sevap, hayır, hizmet diyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Yani düşünün Allah Resulünden daha İslam'a hizmet etme fırsatı yönüyle, Böyle bir fırsatı kim yakalayabilir? Ve Allah Resulü'nün e, dini uygulamadaki hassasiyetini kim değerlendirebilir? Allah Resulü'nden daha gönlü, temiz, iyi niyetlerle dolu kim olabilir? Ama Allah Resulü'ne bile böyle bir kapı açılmamış. Siz hizmet adına bırakın İslam'ı Müslüman'ı bile de edemezken, İslam'ın e, temel esasları olan, Haramları, yasakları boş vereceksiniz. Dünyevi falan özelliği e, Allah'ın emir ve yasaklarının önüne geçireceksiniz. Ve bunun adına da sevap koyacaksınız. O zaman diyemez mi ki bir kimse, ya ben kumar oynuyorum ama iyi niyetlerle oynuyorum. İyi Kazanacağım, niyet da, bir Kazanacağım parayla bir cami yaptırırım yani. Aynı şeyi bir fuhuş yapan bir kadın diyebilir. Aynı şeyi içki içen, içki satan bir insan diyebilir. O zaman kimseyi kıramazsınız. Her haramın bu, ben, bu ve benzeri şekilde sayabileceğimiz özelliklerle meşru olduğunu düşünebilirsiniz. Ee, zaten Müslüman e, zenginlerimiz Allah rızası için bankadan faiz alıyor. Ee, Müslüman kızlarımız Allah rızası için başlarını örtüyor. Müslüman adamlarımız işte Allah rızası için namazlarını terk ediyor falan e, seviyeye yükselmek... Amir olmak, profesör olmak vesaire için falan insanlarımız e, falan günahı e, şu niyetinden dolayı yapıyor. Olay ondan dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yasakları hiç önemli değil. Sen e, niyetim sağlamdı diye her türlü haramı ayağınızın altına alıp çiğneyebilirsin ve adına da sevap koyabilirsin. Allah'ın dini bu kadar büyük iftira. Veya tahrifle karşı karşıya tarihte kalmamıştır. Kişiler kendilerini korkuş bir şekilde aldatıyorlar. Acaba e, bunun beraber tamam diyebilirsek süremizi de e, doldurmuş olduk. Şöyle bir hadis var, ...balumunuz... bir günah işlediğinizde onu giderici bir sevap işleyin... şeyi mi buraya götürdü insanlara? Bu ayeti kelime e, evvela hadisten önce e, Allahü Teala innel hasanate yüz ibn esseyiat diyor. Ee, güzellikler, sevaplar, çirkinlikleri, günahları giderir. Bu, bir sevabın e, bir günahı gidermesi, tevbenin daha kabulü açısından, işlediğimiz suç cinsinden, işle, işleyeceğimiz e, benzer sevaplar, faziletler, ekstra ibadetler, e, Tövbedeki samimiyetimizi gösterir. Söz gelimi para konusunda günah işlediysem, para konusundan kendime farz olmayan e, nafile infakları e, borçmuş gibi değerlendireceğim ki, para yüzünden günahlarımın tövbesi kabul olsun. Kul hakkı konusunda e, günahlarım çoksa, Allah'ın kullarına ve kul hakkı dedi diye bildiğim insanlara öylesine büyük çapta yararlı şeyler yapacağım ki, Benzer e, güzelliğim, benzer suçu mahvetsin. Bu günahı meşrulaştırmak değil, günahı silmek, e, hatamızı kabullenmek, benzer konuda kendimize ceza vererek tam tersini uygulamak demek. Öteki türlü Allah'ın haramını siliyorsunuz, çiziyorsunuz, e, üzerine helal veya farz diyorsunuz, sevap diyorsunuz. Bu Allah'ın dinini tahrif etmektir. Allah'ın hükmünü değiştirmeye kalkmaktır. Bu şeytana külahı bile ters giydirmeye kalkacak, onun bile yapmadığı isyanın adını sevap koymak gibi bir cinayeti işlemeye kalkmaktır. Yani hiç olmazsa günahı günah olarak yapmanız e, Allah'ın affına doğru, tövbenize doğru bir açık kapı bırakacakken siz bu günaha kılıf bularak günahı meşrulaştırmak, hatta hizmet için yapıyorum, hatta sevaba giriyorum demek... Tekrar edeyim sadece kendisi bir günaha girmekle kalmaz İslam'ı tahrif etmek Allah'ın haramlarını sevap halinde değiştirmek kadar büyük bir vebali büyük bir cinayeti ortaya koyar. Toplumu da ifsad eder. Elbette o yüzden yaptığımız günahların en azından günah olduğunu kabul etmek bunları temizlemek açısından çok önemlidir. Kılıf bulmaya kalkarsak Allah'ın haramlarına şu niyetle yapıyorum diye... Ee, savunacak hale gelirsek e, Allah'ın dini bizi savunmaz. Yunus Aleyhisselam gibi de diyelim Ya Rabbi nefsimizi zulmet. zulmet. Adem Aleyhisselam başta evet. söyledi zaten. Sen mağfiret etmez, bize merhamet etmezsen biz zararda, ziyanda olanlardan oluruz. Hüsrana düşeriz. Ya Rabbi evet. bizi affet demek. Bize yakışandır. Evet. Ee, Allah Azze ve Celle duyduklarımızla, öğrendiklerimizi amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Hayırlı akşamlar diyorum ben. Evet, ben de aynen dualara e, iştirak ederek haramlardan kaçınıp helal bir hayatı e, tüm özellikleriyle yaşamak, bunun getirdiği dünyevi güzelliklere sahip olmak ve netice olarak da ahirette saadet ve selamete erişmek. Hepimizin gayesi olsun, bizler bu gaye için dua edelim. Bunun için kendimiz ölçülere samimi olarak yapıştığımız gibi başka insanlara da hatırlatalım. Hayırlarla kalın, helallarla kalın, güzelliklerle kalın sayın dinleyicilerim. Hayırlı akşamlar hepinize. Kur'an Kavramları Hazalayan ve sunan Ahmet Kalkan